Günay ay aydın dın dın Günay ay ay aydın Erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet Erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet Başlayınca modern sabahlar İlk bir anda, anda değişir vaziyet Bir anda de değişir -17 -17 -17 -17 -17 -17. Oktay Demirci ve Fahiro Üç bizlerle hoşgeldiniz efendim Hoşbulduk efendim Hoş bulduk çok teşekkür ediyoruz Buyursunlar o zaman. Buyurun Fireways. Ben, buyur. ben, ben başlayayım. Hava 10 derece birden. Düştü. Lağ diye sıcaklıklar düşüyor. Düştü zaten canım donduk. Yok daha da düşecek. Daha, düşecek daha da düşecek abi 10 derece diyorum. Bugün sayma. Bugün, bugün bugün mesela kaç derece dışarısı? Bilmem kaç derece. Soğuk. Soğuk derecelerde. Derece. Yarın sabah. Buz. Ha, aynen öyle. Ankara'da ağaçlar biliyorsunuz yaprak döktü. Yapma ya Oktay. Ağacı ee, kalbimize bir yaprak döküldü. Yaprak döktü ama... <gülüyor> Benim böyle bıraktıklar... pencereden baktığım bir ağaç var. Yani ben kendi kendime şey demiştim. O en son yaprak döküldüğünde ben de roketleyeceğim demiştim. Ama o bisiklet yaprak orada kaldı. Meğer aşağıda bir tane <gülüyor> manyak üresam varmış onu yapıştırmış. <gülüyor> Gittim ben sopayla ne yapıyorsun sen dedim. Doğayla niye oynuyorsun dedim. Çünkü doğanın dengeleriyle oynadıkları zaman bizim dengelerimizle oynamış oluyorlar. Evet, Çünkü oynamayız. senin normal senin roketlemen gerekiyordu <gülüyor> ve şu anda bütün o denge altı alt dövüş oldu. oldu ya. Okta, buyur. Büyük vurma. badire atlatmışsın o zaman? E, ne oldu ressamı dövdün mü? Dövdü, ağzını burnunu kırdım. Yapraklarını kırsaydım böyle. Yaprak duruyor orada. Duruyor mu? Ne ağaca nasıl çıkacağım ben? Ya işte demek ki bazı şeyleri de. Abi belki de şöyle olacak. Belki de bunu gösteriyor bu olay. Ağaca çıkarken belki de o son yaprağı alırken tam son yaprağı kopardığında o ağaçtan düşecekti. Kafasının üstüne <gülüyor> böyle <gülüyor> evet. onun yarık ya zaten. Oradan böyle farç diye açılacaktı. Bunlar bilmiyor der kimse müdahale ederken orada apartmanın görevleri var. Neyi adı? Mehmet abi. Mehmet abi. Mehmet abi oradan koşarken ayağı da takılınca kafayı vuruyor oradan lak diye bir çıkar öldürdü belki de. Belki de öldürdü Mehmet. Ne bir. Iyi, iyi, iyi. i̇yi ki ben o ressamı dövmüşüm. İyi hakikaten onu dövdün iyi, iyi Ama iyi ki de yaprağı almak için yukarı çıkartmış. Ama her şeyde bazen. bir hayır var. Her şeyde bir hayır var hakikaten. Ben de öyle dedim ressama son tekmeyi atarken. Belki de bu dayak sana lazımdı dedim. Belki de ya. Belki çünkü. Keşke bu... şey dese işte o dayak bu dayak deseydin hangi dayak? İşte kapı çalıştı. Işte. sen oradan sen niye sorguluyorsun hangi dayak sana? Ne ben ne sen? bileyim öyle lafları Bayağı ben. atan adamsın abi. Buyurun o zaman. 10 derece daha soğuk <gülüyor> havalar. Yırtanamlık, fire fireyi kandıramadım bu haberle. O zaman bir haberle devam ediyoruz. Ee, Amerikalı bir uzmana göre çocuk odasında mavi ışık olması lazım. Mavi ışık. Mavi ışık. O evet. erkek çocukta mavi ışık, kız çocukta pembe ışık şey. zaten öyle belli. bir şey öyle bir şey yok. Efendim kız çocukta da erkek çocukta da mavi ışık odalarında mavi lamba Kız çocuğu da... eğer öyle bir yetişirse oğlan çocuğu gibi ileride türlü türlü Affedersiniz bozukluklar Türlü türlü sıkıntılar Ben ya, erkek sen... miyim ben kız mıyım diye kimlik bulanımına da düşer Yani şey. öyle abu Allah. Da... İşte bu abukluk subukluk değilmiş Fahir onu söylemeye çalışıyorum Ne alakası şey varmış ya mavi yani, yani, Maviyle pembeyle giysilerle bilmem neyle falan O zaman niye yokmuş. mavi ışık Oktay ha? Neden, ma neden bunu, mavi Bunu en başta sormanızı bence, isterdim Bence en önemlisi mavi falan olması değil, Bu idareli ampuller var ya Lüks lambası istiyormuş çocuklar odalarımızda lüks lambası istiyoruz. <gülüyor> i̇dareli ampul dediğin ne ya? İdareli lambası derler Ya oğlum bu yeni ampuller çıktı ya ya Ekonomik, U, ekonomik. Uzun ömürlü diye yutturuyorlar mavi 8 değil, yıl Mavi değil ki abi onlar Abi onun etrafında güzel mavi bir şey geçirirsin O sende de çay bahçesi ampul abi Çay bahçesi ampulü mü idareli ampulü, ampulü diyorsun Öyle değil oğlum Ambul ne çay Çay bahçesi <gülüyor> Benim dediğim o ampulün etrafına oktay Evet Karpuz bak. mu senin dediğin? Karpuz abi. değil abi ne abi etrafında ne Ya mu? böyle hani gram gramofon kağıdı gibi bir şey gideceğiz. Ya normal şey. ampule mavi ışık verdirecek bir şey sarın diyor. Sarın diyor yani. daha pratik yani daha pratik diyorum. Abi ister oh. sar da yap ister öyle mavi. Neden Yapma neden neden mavi ışık? Abi, neden? o mavi ışık <gülüyor> ama bir de taksilerde var biliyorsun. O senin Beyazları mor şey, ışık o mor ışık mor mı? ışık mavi gibi gelmişti. Bana. Yalnız burada yaban yaban konuşuyorsunuz bir evlat sahibi bir insanlara en çok ben merak ediyorum. E yok taksi de var yok. Ben anlatayım sa sanacaksın. Çay bahçesi diyor. Bir şey diyor. Fair. Onu de. ben dedim gerçi dayı. Taksi diyor. Ultraviyole şeyle karıştırıyor. O taksilerdeki ultraviyole mi ya? O kadar ucuz bir şey mi ultraviyole? Evladım şey? burada normal ışıklarda durul kelsiz. Hala taksi şey yapıyorsunuz ya. Bak adam telefon numarasını çeviriyor. Hazır evde konuşacak yani. Hemen Olur. maviye çevir diye. Çünkü Olur. eğer bir ters bir şey varsa 3 ay geç değil. Nereden dönersen. ay yakaladık biz Vallahi. normal ışık veriyorduk. Üçüncü ayda yakaladık. Şimdi bebeklerin, çocukların her gün uyandıkları ortam çok önemliymiş ege. Evet. Uyandıkları ortam. Yani gözünü açtıkları zaman karşılı sıcakları ışık. <gülüyor> Öyle değil. Nasıl bir ışık? Ne? Normal bir ışık. Şey? Yani. Evet. Normal bir. Yani dışarıdan gelen ışığın rengi çok önemliymiş ve bir uzman Amerika'da IQ kitabı'nın yazarı Doktor Frank Levis Şöyle demiş, mavi lamba bulunan, odalarında mavi lamba bulunan, mavi lamba ışını uyanan çocuklar çok daha başarılı oluyor ileride yaptığım tespitlere göre demiş. Floresan'da durum ne abi? Floresan Amerika'da işte. floresan teknolojisi bitti mi devam ediyor. Floresan'da edin. hasta hissediyorlarmış kendilerini. Ay yazık çocuğumu. Sizin floresan mıydı? Ben yavrum evi masmavi yapacağım. Zombi gibi dolaşacağız biz. Nerede uyanacağı belli olmuyor ki çocuğum. Niye abi? Odası yok mu bu çocuğun? Odasında uyanıyor bazen, bazen salonda uyanıyor, yok bazen mı? başka yerde uyanıyor. O. Puset mi? P <gülüyor> poşet işte, ne poşet Puset mi? Puset ve kinder karten var. <gülüyor> Allah Allah. Daha sonra çünkü, evi abi onun adı? Masmavi yapacağım. Bütün ayrancının herkesin zeka seviyesi yükselecek Evde böyle Egeciğim diye mavi ışıklar sıralıyor. Çok böyle. doğru yaparsan çünkü sadece gözünü açması yani Çocuğun gözünü açması bile gerekli değil bu mavi ışıkla. Pozitif ve enerjik bir... Aynen öyle, aynen öyle. Neymiş pozitif, ve, ee, pozitif enerjik. ve enerjik bir şekilde güne başlamasını istiyorsanız mavi lambayla uyandırın demiş çocuğunuzu. Yani... Güne 6'da başlıyor. Pek de enerjik başlamasını istemiyoruz aslında. Ama gözleri kapalı... Saat 9'a kadar daha benim kafam açılmadı diyecek bir şekilde başlatmak istiyoruz biz. Uyuşuk uyuşuk başlasın. Kuzu kahvimi yani. sigarayı içeyim benim daha kafam açılmadı diyen bir bebek istiyoruz yani. Mavi lambaya bakan çocukların gözleri kapalı bile olsa beyinleri uyarılıyormuş ve daha çok daha zeki Abi, çok Abi o ayda sokmamak lazım mavi ışığı ya. Bu çocuk uyurken de uyarılıyorsa 5 dakika sonra kalkacak demek. Kalk benim aklıma yeni bir fikir geldi ne? diye uyanacak çocuk. Çünkü zeki zeki. <gülüyor> zeki. <gülüyor> Bak ben zaten kendini <gülüyor> ifade <gülüyor> edemiyor daha. Ah ah diye ses çıkıyor kabile fikir bombardımanı bize nasıl, kayıt cihazı gibi nasıl anlatacağım? <gülüyor> onu nasıl anlatıcam <gülüyor> aman Allah. diyor ya Ankara'da sonbahar 2006 3 gün boyunca müziğe ve dansa doyacaksınız 1 Kasım Çarşamba Amerika'dan dünyanın en ünlü caz vokal grubu The Manhattan Transfer <gülüyor> <gülüyor> sahir yeni adamları geldi ben zaten onları çok merak ediyorum. 4 Kasım Cuma. Serbest ener, Fahir Atak oldu. Aynı sahnede. 4 Kasım Cumartesi. Mustafa Karlı'nın muhteşem bir flamenko yorumuyla İspanyadan Ayda Gomez dans topluluğu Ayda, Gomez Vokaliz Merkezi. Biletler biletix'te. Bilgi için Vokaliz Organizasyon. 439 75 35. Vokaliz.com. Radyo Ortalığı'nın katkılarıyla. Ne oldu? Rahat <gülüyor> <gülüyor> oh ol. Ne oldu? Ne oldu? Anlamadım abi. Ne bileyim abi? İnkâr ediyor bu falan şey filan dedi. İşte geldi inkar ya. Ha, gene gene sanatçılar Yine, mı getirecek? Jeremy Jeremy ile gelecek. Başka bir Jeremy ile gelecek bu sefer büyük ihtimalle. Ben başka Jeremy istemam. Yok ya, yani Manhattan Transfer'dan. gelse kötü mü olur? Neymar, Vokal grubu <gülüyor> buraya mı gelecek ya? <gülüyor> vokal grubuyuz. Aşebimiz biz. Zaten... Grubu H -M H -M biz? <gülüyor> Hoş geldin Jeremy. Al sana bulgur. Evet. <gülüyor> e, evet madem öyle biz de bir haber verelim. Ee, ülkemizde Kayseri biliyorsunuz ki sucuğun sucuk pastırmanın diyarı. kangal kangal sucuk diyorum Fahir. Çok güzel söylüyorsun bir daha söylesene. Kangal kangal sucuk. Teşekkür ediyorum. Kayseri'de ama aynı zamanda kuyumculuk sektörü de. Tabii ben, benim aklıma zaten Kayseri deyince beşi bir yerde geliyor hiç pastırma değil. Doğru çünkü oradaki Hacı Bekir amca 2 yıldır vitrinde sergilediği altın ayakkabıya Bugüne kadar bir alıcı bulamadığı için sinirleri laç olmuş. Ee, 3000 liraya satmaya çalışıyor. 3000 YTL'ye. Ucuzmuş. Ama... Nasıl ucuzmuş abi? Altın ayakkabıdan bahsediyoruz. Abi evet, tamam ayakkabı abi. tamam işte düşün. Ayakkabı kaç gram altındır yani? Abi kadın ayakkabısı alt kompl kösele. Üstte iki tane banta altın yapmış. Al ayakkabı istiyorsan sen çok beğendiysen sana alalım. 3000 YTL. Bir de çirkin. Demode yani eski. O da biraz zor Bakayım vay <gülüyor> çok çirkin abi bay ya. Hayır Vallahi Oktay hani böyle ama böyle bir ayakkabı yapmaya çalışmış ama böyle nasıl diyeyim indirimde olan böyle ürünler olur ya hep. Kalın topuklu falan. Yani kadın ayakkabısı gibi yıl içinde modası 3 defa değişen bir şeyi altından yapmak hakikaten de. E Neydi, adam Beke, da haklı Bey Adam da haklı. Şimdi cep telefonları var ya. Evet. O üzerine altın kristal pırlanta pırıl bir sürü cep telefonlarının hiçbir zaman modeli geçmiyor. Onların modeli da, mi? Evet, modası mı? Modelim geçti. <gülüyor> Modelim geçti ana. <gülüyor> Eskimiyor yani modeli. Bunda da böyle düşünmüştür adam yani. Ne bilsin abi. Vallahi istiyorsan çantada dur. Bu ayağında duracak. Aa! ne kadar yaban. <gülüyor> altın altın al... lan, altın. Hayır. Bir de lanlı da konuşamaz kazıncağız. <gülüyor> ama kendisi altın Yok ya Yaman Eski moda Bir çift mi yapmış Fahir bunu? Ee, bir çift o yapmış. Bir tek onu numara. Onun da yapmış 45 numara. <gülüyor> sevdiği bir kadına verecek onu bence. Aa, bilmem, keşke bizim funda çay. olsaydı 40 numara 41 numara falan olurdu ama onu da yok ki 37 numara yapmış şeyi. Boş. Valla. Ee, pek çok gelinlik şey pek çok kız işte gelinlikleriyle beraber bu ayakkabıyı giyiyor ama ha Bir de 50 defa giyinmiş ha. Kokuyordur Niye? onlar. E millet deniyormuş öyle bakıyormuş. Bakalım nasıl ayaklarımıza Cık, yok bu vuruyor biraz falan. Bunun bir numara bir yok. Yok bu tek numara değil. Millet ondan sonra almadan çıkıp gidiyormuş. Hem altın hem de bir yandan da hafif bir mayasıl la beraber e, satışa çıkmış durumda. Eğer almak düş, almayı isteyen olursa bir ciddi bir indirim yapacağım diyor adam. Eğer siz düşünürseniz. Ne yapayım, yapayım ben altın ayakkabıyı? Öyle de mi evin böyle güzel bir tarafına koyarsın. Misafir tel olarak kullanırım. Ne bir zaman. Zenginlik göstergesi. Ya oldu. şimdi ben düşünüyorum da bizde olsa o ayakkabı. Hı. Bize gelen kimse inandıramam ki ben. Altın olduğunu. Altın olduğunu. Öyle Hı. bir şey var gayet. Onu hemen altın... Onun yerine Dora ayakkabı alırım ben daha iyi. Doğru değil ya bu altın olduğunu ispatlamak için benim, öyle... Haklı olduğu noktalar var Şere Dişine şey yapıyorlar ya hani Ayağını biz... mı sokacaksın adamın Abi ağzına? kim gelir de bizim eve kay... Gelen kim ayağını sokar Oğlum şeyi, sizin... ha. Terliği. Serdar haber Serdar Ayaklamayı. giysin abi Ne bileyim abi kime veriyorsan sizin Onun ne... hiçbir esprisi yok yani onu anlatmak Sonra istiyorum Sonra siz Şen kardeşler geliyordu o şişme Onlara verirsiniz onlar bayılır öyle şeylere ne <Gülüyor> neydi çok kozmopolit ya Çok kozmopolit canım <Gülüyor> En son bir de robot gördüm ya ben şişme robot Musa mı? Musa. He çok güzel robot ama ya her iş geliyor elinden. O lan ben onu bilmiyorum. Çok güzel uzaktan komando servis robotları servis var. Servis robotları falan enteresan bir ev ya. Çok da pahalı bir mesela onu, gibi ya. Mesela onun pahalı olduğu belli Herhalde. Robota giydir sen şeyleri. Ayakkabı alın. Altın al. ayakkabıları. Nasıl işte abi, Altın abi? ayakkabı almama gerek yok robota yani onu diyorum. Doğru. Normal kendi tekeri var tekerinde yürüyor. Sizin şarkı şası var ya. O bu ayakkabıları... <gülüyor> Ne yapıyorsun bu adam ya? Konumda kapanmış olur. Bence de ya. Ben bunu evet. satamam 5 senedir satamam <gülüyor> ben bunu ne yapacağım onu çok güzel buldum. <gülüyor> diyor. Ne yapacaksınız diye bir hafta zor dolaşır sonra <gülüyor> rahat Ağabey. alakır. İyi madem öyle abi ben yazıyorum Hacı Bekir Kaç abi. Kaç numaraydı Fahir bu? 37 ne yapacaksın? Hayır. Fikir şey, değiştiriyorsan. Elginin önerisini düşünüyorum Biraz esner ama. diyor yalnız 37 buçuk falan olurmuş. Ya benim için değil ben adam için düşünüyorum. Ya çirkin ayakkabı yapmış şimdi de bize düştü derdi. Güzel yapsaydı o zaman. Hiç valla. Altından ne? espri olmaz diyoruz. Altınla şaka olmaz. Bana ilk bu öğretilmişti. Komando <gülüyor> kampında. Ay ay ay <gülüyor> dın dın dın. Günay ay ay aydın. Radyo Tübrası. Tersinin sunduğu modern sabahlarda günün gazetelerine bakmaya devam. Devam, devam devam devam. Buyurun Fahir hadi bu sefer artık. <gülüyor> Anlıyorum tamam. O zaman şöyle yapalım, şöyle ha. yapalım. Beni de hazırlıksız yakaladın. Norveç'e gidelim. Norveç'te çok önemli. Hepimizde. Norveç'te balıkçılarla ilgili bir haber. Çok güzel oktay. Oktay, Norveç'in nezleme yakalı kazak. Norveç'in balıkçılarının elleri meşhur. Bunu evet. bir kere daha söylemiştim ben. Elekçi de... Niye elleri meşhur ya. Balıkçıların elleri pamuk gibi şimdi. Pamuk Norveç'te. gibi. Bir sürü krem var. Hepsi balıkçılar. Balıkçıların işte. elinden size ne ya? O Öyle sanki... reklamlarda izliyorum. Söylesin, balıklar başınızın mı okşasını istiyorsunuz? Vücudumuzda hmm. balıkçı elleri dolaşıyor. Sırtımızda. <gülüyor> Soğuk oluyor bazıları. Norveç'in güneyindeki e, bir kent ismini gerek yok. Bir ilkokulda yeni bir uygulama başladı. Minicik çocuklar biliyorsunuz ilkokulda. Evet babalarının ellerindeki nasırları mı yiyorlar? <gülüyor> bir balıkçı. Plankton gibi öyle bazıları, besleniyorlar mı? Bazıları ayaklarındaki Vallahi nasırları Valla çocukların yavaş. hijyenik İyi. nedenlerle küçük erkek çocukların, küçük demeyelim de işte o ilkokuldaki bütün erkek çocukların ayakta küçük kabahatlerini yapması yasaklandı okul müdürü tarafından. Allah Allah. Ya Pişenik kısmı... çevre temizliği mi yoksa çocuğun kendine yükümlü olduğu temizlik mi? Tutturamıyorlar mı? Tutturamıyorlar. Çünkü orada biliyorsun daha farklı sistemler var. Alatürk Kamu orada olmadığı için. ya Böyle işte çeşitli sıkıntılar yaşıyorlar. Ve şu anda o kent ikiye ayrılmış durumda. Çocuklarımız oturmasın. Çocuklarımız, çocuklarımız ayakta yapsın. Çocuklarımız oturarak yapsın şeklinde. Şimdi bir kısım uzmanlar çıkıyor. Efendim çocuk oturarak alışsın iyi olur. Zaten ileride de oturarak yapacak bir problem olmayacak. Yani alışmış olur diye bir kısım Niye şey bir tek çocuğa peki yönelik bir şey bu? Erkek çocuklara yönelik canım. Bir çocuğa yönelik yani, değil. tam işte ya yani Bütün niye kopya, hepsi hepsi dahil. Hay niye yetişkinlerde böyle bir yasak getiriliyor ki? Ha, o tam şey tutturamıyor e, çünkü öyle. çocuklar. Ha, tutturuyor, başarılı diye <gülüyor> mi? Yani. Çünkü küçük çocuk, aklı şey de maçta Arkadaşları futbola çağırıyorlar. tamam, tamam. tamam hemen geliyorum diye, o adam bütün duvarları ba batırıyor. <gülüyor> Evde <geliyorum> böyle. Ben... <gülüyor> Sen öyle mi yapıyordun küçükken? Ben Ma maça giderken. Ha maça koşuyordum çocukken. küçücükken. <gülüyor> Düşün bakalım beni hayatımda maça çağırmış var mı? Ha, keşke yani. Ee, Bu durumda işte Norveç Milli Eğitim Bakanlığı tek tip uygulamaya gitmeye karar vermiş. Tek tip uygulama? Tek tip uygulama ne demek Fahir? Okullarda tek tip. Anladın mı? Yani öyle yok efendim bir kısmı serbest Nasıl bir Nasıl kontrol edecek? edecekler çocuğun oturup oturmadığını? Nasıl Artık kontrol etmez olurlar? Ben yani. sana söyleyeyim on tuvaletleri birleştirsinler abi. Pardon noktacığım Ne fark edecek abi o adam tuvalete girip kapıyı kapattıktan sonra kim görecek çocuğunu Tabii can aklını? insan orada kendisiyle baş başa kaldığı en özel anlarından bir tanesi Tabii de bu Norveç şey ülkesi değil mi? Demokratik ülke diğerler bir Bu zek metal ülkesi değil mi? Çocuk sanki küçük yaşta bunu hemen uyacak mı? Norveç Esas o yaşta asilik başlayacak Peki pisuar var mıymış bu ilkokullarda? Pisuvara oturmak da zor ayrıca bir yani. kadar Şimdi black matter'lı. <gülüyor> Pişvar varsa pişvarları kaldırsınlar ilk icraat olarak. Abi ordular var mıymış yani? Pişvarı da kullanmıyorlar galiba. Ben bir iki yerde gördüm. Ne var? Ee, böyle Çok merak ediyorum ne olduğunu. Fayır. <gülüyor> duvar var böyle. Evet. Bir duvar var. Herkes duvara takılıyor. Tamam ya doğru. Yanlış teknolojisi gibi Yalnız bir şey var. Yanlız doğru söylüyor. İlkokullar var öyle bir şey ya. E onun hijyenik bir problemi de yok ki. Orada Nasıl zaten yok? koca duvarı da tutturamıyorsa o çocuğu zaten başka bir. Baba Duvar lazım. duvar mevzu olursa açı devreye girer. Ha. Yani. Çok yaklaşıyor, tuttursun diye. Hayır, Oradan de, sekip şimdi biliyorsun duvarla savaşılmaz Doğru. Çünkü. <gülüyor> ama olsa bir şaka duvarı ne bir insan gam öldürür derler. Hayır canım o fayans nem yapmaz zaten. Fayansla kaplı olduğu duvar dediğimiz. Anladım. Çok özel bir Bersin. duvar diyorsun. Özel bir duvar. Orada açı önemli. Yani bir ekip oluşturacaksın. Mesela orada 4-5 kişi olduğunu hayal ediyorum ben. Evet. O aynı anda yani eş zamanlı olarak. Şu anda tamamen senin hayal gücünü bırakmış durumdayız o. 4-5 çocuk düşün yan yana. Aha. Onların bir ekip olması lazım. Yani hani birbirleriyle olan bir çatışmada grup hemen dağılır zaten. Grup dağılınca Hayır, duvarla çatışmaya Koca nesil bir takım. Ben duvarla bu... çatışmadan ne kastedildiğini anlamadım. Abi şimdi bir e, şeyin. 90 derecelik açıyla duvara gittiğini düşünüyoruz. Tam 90 derecelik açıyla gitmesi var. Evet. Kabahatim. Bir de böyle duvarla birleşerek yani. Oktay biraz teknik yaklaşıyor. 45 derecelik ama... açıyla gidip, gidip birleşmesi var. Evet. Şimdi 90 derecelik açıyla gittiği zaman. Duvarla savaşmış oluyorsun ve duvar aynı şekilde sana yansıttır. E, et, etki tepki prensibi. Ama 45 derecelik bir açı verirsen o zaman bütünleşir. Ama ya Oktay sen biraz yani hani... Teknik düşün, yaklaşır, çocuklar teknik o kadar matematik da, öğrenmiyorlar matematik ki 45 derece 90 deneyerek derece. Deneyerek bulacaksın şey? zaten abi bana bunu kimse. Belki eğlenceli tombul matematik diye bir şey çıkartabiliriz. Evet tombul Ya da başka atıyorum mesela sidikli matematik diye bir şey çıkabilir. Böyle açıları falan böyle öğretilebilir. Ali sişini nasıl yapsın falan gibi bir şey olabilir. Ama ben bir taraftan da buna biraz... E, Karşı bir mısın? takım eğlenceler de kaybolacak gibi geliyor yani yasaklanırsa. Valla o tür bir eğlence anlayışı zaten küçüklükten yok olması lazım bence Fahir. Yo yani eğlence derken... Senin ne kastettiğini tam anlayamadım ama bir takım eğlence... Yani derken. ne bileyim böyle çapra ateş oyunları, efendim falandı filandı... Ha çok... galiba burada esas problem şey... E, çocuk, şimdi mesela oturarak... Küçük kabaatini yapan bir çocuğun sadece pantolonla değmesi hı hı, vardır. Hı, hı, yani hı. oturan insan şimdi şunu da şöyle koyayım deme. Ama ayakta kabaatini gören insan gerek yönlendirme gerek e, yerleştirme için eliyle e, çok affedersiniz. Yönlendirme yaparsınız. Mimitik e, pifi diyebiliriz herhalde küçük çocuğun ki organ denmez. <gülüyor> e, Doğru diyorsun. Yani o pifiye teması ortadan kaldırmak için oturarak. Doğru. Tuvaleti gündeme getirmiş olduk. Oturan çocuk oradan. niye dokunsun? Ya Zaten oturunca şey. Şimdi, şimdi. Ama öbür türlü. Tut, ce, ama şey, ce, ce, ya, yani. Ege bir şey. indikasyonlar var. Sonra da elini yıkamadan gidiyor maçı. Çok özür dilerim de bir çocuğun e, bir takım. E, Söyle o kadar. Ee, başladı bir kere. Bir dakika temaslarda bulunması için illa belli bir amaca yönelik olmasına gerekiyor. Çocuk gerek dediğin zaten sürekli yani, temas halidir. Tabii dedin. canım yani yönlendirme falan bunlar çok. Onun önüne geçemiyor ki müdür. Çok üst seviye şeyler. Bahçünün önüne geçeyim demiş. Zaten <gülüyor> üst sınıflarda başlıyordun. <gülüyor> Valla bilmiyorum. Şu anda ikiye bölündü. Ben tekrar Norveç'in birleşmesini çünkü kuzey Norveç ve güney Norveç'te ikiye bölünmüş durumda. <gülüyor> Hatta Kuzey Norveç nükleer denemelere başlamıştı. <gülüyor> <gülüyor> ben tek birlesin istiyorum lütfen böyle ayrı gayrı olmasın. Vikingler torunlarına yakışmam. Viking ya Vikingler affedersin, oturarak mı kabahatlerini yapıyorlarmış? Bilmez ki o kadar. Biz vi, bir Viking'i bak... gördük, Viking de temiz çocuktu yani. Çünkü mesela Viking'in oynadığı düşün... tek bir organ vardı. Elini, burnu ile oynuyordu ya. oynuyordu. Ama o, o temiz demek yani. Bir dakika önce kabahatini görmüş olsun, o pis eliyle, burnuyla oynasa uçuş. çok özür dilerim bu burnu daha pis. Burnu sürekli bu burada. Şimdi bize böyle kaşıyormuş gibi yapıyor ama bir dönüyorsun orada hop. <gülüyor> Oymaya o, oymacılıkla başlıyor orada zaten çıkan şeyler yıldız gibi şeyler vardı ya. Tatakmış yani Onlar onu. tataktı işte Oğlum, zaten. o tekne var ya bunların gemisinin. O güvertenin o <gülüyor> trabzanların altını komple ya. Komple. Hadi canım oralara mı sürüyor Yemin ediyorum ya böyle rezil wiki yani. Haciyallah Allah hop hop bo, bo, bo, diye bo. diye leş gibi gemiyle dolaştılar. Zaten dolaşlar. bu Viking'den sonra e, vikingler bizim şeyimiz değildir diye anlaşmalar yapmadı mı Norveçler? Neyimiz değildir diye. Geçmişimiz. inkar etmediler mi? Bizi bağlamaz onların yaptıkları falan filan diye. Hadi ya öyle mi dediler? Ben öyle biliyorum. Bence o konuyu tarihçilere bırakalım. <gülüyor> Buyurun efendim. <gülüyor> İngiltere'ye gidelim uzman bugün gitmedik özlemişsinizdir diye. Doğru valla kıvranıyordum benden. İngiltere'de yapılan bir araştırmaya göre haftada ortalama 26 saatimiz maalesef stres içinde geçiyor. Geçen bir televizyonda gördüm. Stresle ilgili bir doktor çıkartmışlar. Stres yazmışlar buraya ekrana. Stres mi? Stres hayatımızı çok etkiliyor mu diye. 26 saat stres içinde geçiyormuş haftada bir insanın uzmanlar anketi katılan 3000 kişinin %45'i en büyük stres nedeninin ev yaşamı olduğunu söylemiş. Kent yaşamı mı olsaydı. mı <gülüyor> olsaydım? <gülüyor> Ev yaşamı derken diye sormuşlar uzmana. Ondan sonra şöyle demiş. Yüzde 39'u da para diye yanıt vermiş. Allah Allah. Streslerinin kaynağını. Evet. Ya abi bir şey söyleyeceğim şimdi. Ama para bir insan de... günde 8 saat uyuyorsa. Tamam. Bir haftada ne kadar uyur? Şimdi 2000... 56 saat. 56. Yani yaklaşık 2,5 günde elimiz. Evet. O i̇ki an, buçuk gün, günümüz uykuda geçiyor. İki buçuk günü uykuda geçen bir haftanın bir günden fazlası da stresle mi geçiyormuş abi? <gülüyor> evet. Bir zaten uykuya rahat yatamıyor ki adam. Yerim saat uyuyamıyor diye düşün. değil dedi. Onlar dahildir tabii doğru. Ne yapacağız <gülüyor> strese karşı? <gülüyor> strese karşı ne yapılacağı değil de şöyle demiş uzman. Fazla para kazanmak stres nedeni her şeyin hayırlısı demiş. <gülüyor> <gülüyor> İngiliz uzman Fazla para kazanmayın mı demiş Aynen öyle demiş ya Yani çünkü 3000 kişinin %39'u benim kazandığım para bende stres yapıyor diyerek Abi bizde de para var huzur var diye bir güzel atasözümüz i̇şte var yalanmış ya. ya Bu oranın %40'ı parası olması nedeniyle sahte ilişkiler kurduğundan şikayet etmiş Ya yani... sahte ilişkiler Ya para görsünün. Param var sahte ilişkiler kurmak istiyorum Sahte parayla mı? Sahte ilişki ne demek ya? Sahte Sen dediğin sahte parayla sahte ilişki. Yalan mı benim şöyle mi? şöyle sevgilim var şununla ilişki yaşıyorum falan diyor. Yani şunu demiş ee, bu %40 kişi <gülüyor> param olmasaydı daha gerçek dostlarım ve sevgililerim olacaktı demiş. Ha, tabii tabii de sevdi. Bana versin parasını ben ona bütün dostlarımı vereyim. Başta sizi al bu ikisini tepe tepe kullan, dostluk Yüzde %20'si para biriktir. Fahir diyeyim. biraz... Hey, heyecanlıdır derim. Coşar ara ara. Oktay daha sakin çocuktur derim. Yüzde yirmisi para biriktirmenin sıkıntısını çekiyormuş. Yani para biriktirirken de insanlar strese giriyor. Ve en son olarak da tabii ki borçlular. Borçlar. O da parasızlıkta da sıkıntıda. Hadi bakalım açıkla durumu. İşte çeşit çeşit insan var diye açıklamıştım ben bunu iki sene önce yaptığım açıklamada. İzmanlar ona mı gelmiş sonunda? Çeşit çeşit insan var araştırmalarımıza göre. Herkesin <gülüyor> derdi ayrı. Ya kimisi param var diye dertleniyor. Kimisi param yok diye dertleniyor. Bu arkadaşın ya. ismini alalım, bunu bir güzel bir dövelim önce bir. İngiliz uzmanı mı? İngiliz uzmanı. uzmanı artık iyice sallamaya başla, yani, Araştırma iyice. diye getirdikleri şeye bak. A, param çok o yüzden çok stresliyim. Yani, çok param dediği de 3000 sterline çok para diyor. Ha. Aspa Bizim de var, biz de biliyoruz 3000 sterlini, 5000 sterlini. Koysa ölmem böyle anlamlı rakamlar. 50-60 bin sterlinden Mesela bahsedeyim. yani, o tür, o gibicesini. Ben o zaman tabii ki şapkamı çıkardım. Gerçek, gerçek önerim, aşk bari. için en az bir yıl gereklimiş. Bu da İngilizce'den madem gitmişken. Nasıl bir oradan. yıl? Ne için bir yıl gerek? Geçmişte yapılan bazı araştırmalarda bir yıl <gülüyor> geçtikten sonra. <gülüyor> de artık yeni araştırma da yapmıyorlar. <gülüyor> neydi lan? 5 sene önce bir araştırma yapmıştık biz. Abi neydi ha? Aşk gerçek aşk. Dur tam sezon Sezonu da değil ki ya. Aç sezonu açıldı mı? Şimdi ayrılık sezonu canım. Sonbahar. Bitti mi? kış sezonu geliyor ya. Şimdi tam çift ayı. Şimdi o zaman e palamut, palamut sezonu. Tamam güzel. <gülüyor> Doğru aslında palamut gibi. Kışın benim. ne oluyor ya bu ilişkilerde? Çinakop, Şimdi sonbaharda palamut. ayrılık. Kışın ne oluyor? Kış. Valla sonbaharda ayrılmayanlar, ilişkilerini sağlam tutanlar kışı çok güzel ne geçiriyorlar. geçiriyorlar. Sıcak sıcak. Zaten <gülüyor> sokaklarda gezecek şey yok, hava yok. <gülüyor> hmm. Sıcak sıcak ortamlarda. o ya sinemada olur affedersin. Ya evde film seyredersin. Fark etmez mi yani? Evde film seyredersin, oturursun, Mısır yersin. Şu filmi biraz durduralım, sonra Giddi. devam ederiz diye. E yavrum, bir, niye durduruyorlar? Bir, mısır, bir kestaneler hazır olmuş. Kestaneler hazır olmuş. Ha kestane güzel. Onlar söylen. Sonra... Arası... de bu işi sonbaharda ayrılanlar da Bütün soğukta daha taş dolaşsınlar Nerede manita bulacağız ya, diye da Burası da boş da burası da. Öyle işte yanlış İngilizde şöyle bir şey açıklanmış Geçmişte yapılan bazı araştırmalar Bir yıl geçtikten sonra aşkın sona erdiğini iddia etmişti Ancak biz Gerçek ve kusursuz aşka ulaşmak için Bir yıl geçmesi gerektiğini Bir yıl sonra başlıyor aşk mı demişler adamlar Bunu Vallahi. bir takım peruklu adamlar mı söylüyor Benim gözümde öyle canlı böyle beyaz perukları giymişler Ne o ya peruklu Bunlar İngiltere'de modaya. Dotlar kamerası, Lortlar Lortlar kamerası uzmanlar açıklamış. Uzman dediğin profesör değil mi bunlar? Profesör. Onlar da giyiyor işte. 147 çift üzerinde yapılan araştırmaya göre ilişkinin ilk aylarında hissedilenler maalesef aşk değilmiş. Niye canım canım cicim ayları diye geçer onlar. Canım cicimmiş işte onlar aşk değil. Orada canım diye bir şey yok Fahir. Ne var? Ne bilgisayara bakarak mı söyledim bilmiyorum ama. Zamanında Churchill canım demiş de ona çok güzel cevap vermiş. Sen bana niye canım diyorsun? diyorsun. <gülüyor> Aşkın da olgunlaşması gerektiğini söylemiş uzmanlar ve kadınlar daha zor aşık oluyormuş, bunu da dipnot olarak atalım demiş uzman. Bunu da söyleyelim. Böyle bir uzman açık anıza Bunu da açık seçik ifade edeyim demiş. Gecikmiş bir Turgut Özal taklidiyle. <gülüyor> ben anlamadım bile yalnız ha. Ya unuttuk işte bu şeyleri. Keşke duble oldu şey. Ol ama karışırdı o zaman. Ben bu sabah çok bozuk uyandım kusura bakmayın. Niye? Bebek ağladı, Evet. Tamam. bebek normalde üçte alıyor ben böyle işte aa saat üç falan o, o yüzden bu kadar uykusuzum falan diye gittim, bir kucağıma bir aldım, bir saate bir baktım altı buçuk, başımdan aşağı kaynar sular döküldü. Moralim bozuluyor değil mi ya? O acayip moralim bozuldu ya. Ee, sonra o öfkeyle. Ondan sonra yattım, biraz uyuyayım dedim. <gülüyor> Anladım. Öfkeyle kalktım zararlı oturdum. Maalesef hepimizin büyüklerdiğim. Maalesef siz İngiliz araştırmalarını getiriyorsunuz. Ben yerli araştırma getiriyorum. Yerli Muhaferin araştırma. Dev, oh ne araştırma varsa Türkiye'de var be. Evet. Dev araştırma 15-22 yaş arası dev araştırmaya postmodern Türk gençliği diyoruz. Modern Türk Gençliği ne biçim bir şey ya Post Dur oğlum, bir Türkliği. hafta sürecek bir araştırma Öyle elaletten bir araştırma değil Bugün az bir kısmını veriyorum ama yarından itibaren daha sağlam geliyoruz Yazı dizisi yarın mı başlıyormuş <gülüyor> Gençler giyimde neye önem veriyor Marka S Sakal yeniden trend mi Sağlık sorunları neler Shitresh, başarısı gençlere Sakal ne? yeniden trend değil Sakal herhalde bir 10 yıl önce bu 3 Silahşörler filminin tekrar oynamasıyla bir sakal Top sakal dediğimiz şey bir moda olmuş sakal yeniden trend ya ben son zamanlarda görüyorum ve birçok kişiyi de e, vazgeçirmeye çalışıyorum yakışmadığını düşündüğüm kişileri ama çok da ısrarcı oluyorlar karşı cinste ilişkiler nasıl bu konuyla ilgili olarak sallantıda <gülüyor> çok boş sorular bunlar Fahir ama gece. öyle deme karşı cinste ilk... ilişkiler nasıl ilk dosyamızı açıyorum ben Aç hazır bakayım. mısınız hangisi marka mı yoksa karşı cins Hı -hı. şeytan marka giyer diyoruz ilk olarak Ondan sonra gençler ne giyiyor? Gençlerin bugün e, alkol e, alışkanlıklarını ele alacağız. 15-22 yaş arası gençler ne içiyorlar? Daha çok neyi tercih ediyorlar? Bira. Hazır mısınız? İlk tercihleri ne olur? Bira. Bira, doğru. %88'i gençlerin ne içiyor? Bira içiyor. Erkeklerde ikinci sırada ne olabilir? Şarap. Rakı. rakı. Bravo, Oktay doğru. İşte yanlış oldu. Genç kızlar neyi seviyor? Beyaz şarap ve meyve kokteyli. <gülüyor> evet, genç kızlarda kırmızı şarap, beyaz ben. şarap. Beyaz mıymış? Genç kızlar beyaz şarapçı çıkmış. Yani beyazı kırmızısı bir. Boş ver. Ee, Dünyada bu... en komik görüntülerden bir tanesi de beyaz şarap içen kız Siz ne anı ben bir beyaz şarap. <gülüyor> beyaz şarap. Sen niye sevmiyorsun ki beyaz şarap? Alkol içenlere çok Genel sevmiyorum. olarak karşısın. Hı -hı. Hiç beyaz şarap içtin mi? Hiç. Hayatında. Bir kere kadın kılığında dolaşıyordum. O zaman demiştim. Ne içersiniz? Beyaz şarap <gülüyor> demiştim beğenmiş miydi? Çok beğenmiştim. Oktaysa? Ben be Ben Oktay beğensem de sonrasını hatırlamıyorum. Çarpmış çocuk. İngiliz genci de rom içiyormuş. Rom mu? İngiliz korsan gençler mi? Nerede Hancının kızından mı istiyorlarmış romu? Romu nerede buluyorlar ya? Orada nereden daha <gülüyor> İngiliz tek Orada rom düşünüyor? satılıyor mu mesela Var, var mı rom siz orada Nereden var? rom buldum ben hiç hayatımda rom Ne Görmedim. rom gördüm ne bir şey gördüm Aşkos. Ben rom diye bir şeyi Esprilerde kullanıyorum sadece Ben de romu sadece fıçıdan içilebilecek Ve onun da fıçıyı da bu, Kanca kolunla açacağını düşünüyorum Aynen ben böyle düşünüyorum Ve nereden kalmış bilmiyorum aklımda Eğer iki gemi karşı savaşırken Açık denizde barut bittiğinde rom. Barut bittiğinde romla yakılır karşıdaki gemi. Teşekkür ederim. Teşekkür gibi alkol oranı yüksek diyorsunuz yani. Son derece. Bence de gençlerimizin içmediği çok iyi oldu. Ve de rom içerken şu sesi çıkarmak gerekiyor. Gınam gınam gınam. gınam, gınam. gınam, gınam. <gülüyor> o gınam gınam onda değil de. Yemek yerken gınam. Gülgülüp gülüp gül. Rom içerim. Ya. Evet. Bize ayrılan sürenin sanırım yine sonuna geldik. E ne oldu şimdi yani yarın hangi araştırmanın? Yarın, hangi kısmına bakacağız. Yarın cinsel. İster misin cinsel var yarın. Hocam yarın. <gülüyor> hocam cinsel ne zaman? Cinsel diye bir isim var mı ya acaba? Cinsel çok güzel çocuk çok ismi, güzel. ismi olur ya. Wow, öyle bir. Isim Ama kız yani. mı er Cinsel ben geldi mi? Seks. Cinsel geldi mi? Yok bugün gelemeyecek. Cinsel erkek ismi gibi ya. Cinsel. Yani cin falan böyle daha Fansel. erkek gibi. Tansel der Tansel gibi Tinsel Erkek. Ama cinsel Tinsel diye bir şey var mı? Cansel Tin. Tinsel ve Şey işte hı hı. Tin. Tinsel, tinsel ve cinsel Değil ki kardeş olabilir Veya ha. onların kuzenleri var Tinsel Sonra devletten çocuk yardımı almak için de Tecimsel diye bir tane şey var <gülüyor> yani. ne güzel ama ne, güzel, ne güzel, güzel Kaynaşır Beraber büyürler Aysel Adlarıyla büyüsünler Öyle derler Sevgili izleyiciler biraz daha haberleri alacağız ama önce Polen Oats, Maniader 103.1 Radyo Today'yı... Tek şarkılık yıldızlar, şarkılar meşhur adamları bilen yok. Bu sabah bu duruma bir çözüm bulmaya çalışıyoruz. İşin ucunda Manhattan Transfer konser davetiyeleri var. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Kaan ben Kaan Bey hoş geldiniz yayınımıza. Neredesiniz şu anda? Bulduk. Ben şu an meşrutaya ee, neredeyim? <gülüyor> Meclisin <gülüyor> önünden sağa doğru dönmeye çalışıyorum. Neyin meclis. önünden? Meclis mi? Meclis, meclis. Ne taraftan geliyorsun peki? Övecilerden. Evet, İzin vermiyorlar mı dönmene? Herkes dönüyor ben mi? niye dönemiyorum ha, demiyor kötü. musun Kaan? Dönmeye çalışıyorum falan deyince. Abi kalbinizi bozmayın sabah sabah ya. Kalbimiz ne, ne oluyor? Ne oldu? Yok yani kırmızı ışık var Kırmızı ışık geçtiğe dönünce döneceğim ha, bir... Benim dönmemle alakalı bir şey değil ışıkla alakalı Anladım yani şey de yapıyorsunuz Aradan kaçayım falan da demiyorsunuz Yok yok Hazır Zaten kırmızı ışığı denk getirdim rahat rahat konuşayım diyorsun Ne oldu? Sinir ne oldu Kaan ne güzel konuşuyordun Yanlış anladı Kaan ya bir şeyi galiba Bir takım bir şeyler yanlış anladı evet gerçekten Aa, Hiç kastettik böyle bir şey ya Ne gibi? O anladığı gibi bir şey Neyse efendim cevap Allah, almak Allah. için bekliyoruz telefonumuz 210 30 30 Mehmet'in transfer konser davetiyeleri sizi bekliyor. Johnny B dinledik Johnny B kim söylüyor Günaydın Ayyama. Merhaba Merhaba efendim hoş geldiniz <gülüyor> hoş bulduk ya şimdi şöyle bir şey <gülüyor> Bu sabah da herkes bir arayıp kapatıyor ya. Bizim dinleyiciler bu sabah bence bir şey oluyor nazar, ya. Nazar, Nazar. Tövbe şarjı bitti. Buradayım. Oradasınız. Kimle görüşüyoruz? Yasemin. Yasemin, Yasemin Hanım, Hanım çok fazla kıpırdanmayın bulunduğunuz yerden. İşte kıpraşmıyorum duruyorlar. Kıpraşabilirsiniz ama çok uzaklaşmayın yani. Durduğunuz yerde hareket edin. Peki. Neredesiniz şu anda? Ee, park yerindeyim. Park yerindesiniz. Nerede park ettiniz? <gülüyor> Okulun bahçesinde park yerindeyim. Hangi, Hangi okul? okul? Of. Gazi Eczacılığın Park yerindeyim. Eczacılık Gazi Eczacılığın, Eczacılığın Park yerindeyim. Yalnız mısınız arabada? Yes. Yes Yes mi? Eczacılık evet. neredeydi ya? Aşkın karşısında. Aşkın karşısında onun arkasında bir parçası var şöyle rahat. Orada tenha bir park yeri var Tenha park yeri var, park yeri var <gülüyor> orada. Cevap alalım lütfen. Evet şunu benim için istiyorum ben şimdi. Şarkı istedik herkes zaten oradan görmedi mi? Yazıyor burada böyle hooters hooters diye Evet geçiyor. ya biz de onu konuştuk teneffüste. Enlamadım size ya. Yuh olsun ondan bize. Ondan önce de şu var bu internet geldi mertlik bozuldu arabadakiler de onun cevapları. Ben arıyorum şu karanlattık diye. E, evet. Adam orada en, yani, şey en çiğ de buluyor yani. Adam, yes, ya adam hayır. adam dediğiniz soner mi? Bu interneti <gülüyor> yasaklamak ben... istiyoruz biz ama işte şey olmuyor. Yok efendim bilgi çağı diyorlar. Bilmem ne diyorlar. Yalan bunlar ya. Yasaklatmıyorlar. Yasemin sen efendim? öğrenci misin yoksa öğretmen ben misin? Ben hep öğrenciyim şimdi bir açıklanım. Asitansın bir yes. öğretmeni. Yes, yes mi? Ya tamam konuşuyorum o kadar Ben şey yapamıyorum kendime. Tutamıyorsunuz. Hiç mi koruyamıyorum uzun süre? Evet öyle bir problemim var. Anlarız. Yasemin Hanım sizden <gülüyor> sorunuzu aldım o zaman. Tamam o zaman. Şimdi şöyle bir düşünün. Ee, ah grubun adını söylüyordum. My Sharona diye bir şarkı vardı. Aa, My Sharona be. Süper soruymuş. Evet çok güzel sorudur. Tebrik ediyoruz efendim sizde. Biraz alıpt mı baştan ondan oldu? Efendim? <gülüyor> Yok bir şey. Yes, bir şey. Yes yes Hadi yes yes. Good boy. <gülüyor> Doğru ya bak bizim düşündüğümüz riskli durumu da ortadan kaldırmış olacağız. Abi işte interneti alternatif getiriyoruz ya. Bu şarkıyı da çalalım bence. Ege. Madem hangi şarkı? Kesemiyor muyuz Yüzmaş şey, Şorola mı dedi Maş. Öyle mi? Ha yes yes tamam yes o zaman ya. Kesemiyor Neyi kesemiyor muyuz? Hayır. Şey mi? Şarkının görün, isminin görünmesi evet. mi? Evet. Onu kesemiyoruz abi maalesef. Ama şimdi Ege öyle bir şey yapacak ki büyük ihtimalle zannediyorum zannediyorum büyük ihtimalle hatta e, şey olacak şarkının ismi çıkmayacak. Şu anda arabalarında dört gözle Tam şarkının şaka. ismi diye bekleyen dinleyicilerimiz maalesef. Daha çok, çok... beklerler. Zira çok... Oho, ben şarkıyı çalana kadar zaten cevap gelmiş 40 defa. Günaydın efendim. Huhu. Alor. Maalesefmiş Manhattan Transfer bak nelere gebeymiş Ne güzel şarkılar dinledik Manhattan Transfer sayesinden Manhattan Transfer'den doğru düzgün bir şey dinleyemedik ama Onu da artık konserde Hakkatenim sağ olsun <gülüyor> <gülüyor> Ne oldu O no, Göremiyor musunuz Neyse. İyi bakın canım orada bir tıkanma olmuştur Arabadakiler sen niye şey yapıyorsun ya Araba var ben Ondan benim arabam yok ya o yüzden. İnternetim Olsun, var mı? İnternetim o. hem de var O zaman sana internet faeri <gülüyor> diyebiliriz. <gülüyor> Aa bu soru zor mu geldi ya? <gülüyor> bu da çok güzel şarkıdır aslında ya. Çok, çok. Gelmiyor mu abicim? Gelmiyor abicim. Ya. E niye buradan veriyorsun? Ver coşkuyu şeyden. Benim anlı... <gülüyor> bir gün bunu kullanacağımı biliyordum ya Ama istemeden kullandın <gülüyor> Evet ya, ya istemeden itiraf et yani. İşte istemeden bir gün bunu kullanacağımı biliyordum istemeden Ver coşkuyu dedin ya Fahir <gülüyor> Yapma ya ama o çok zaman geçti ya Bu sayılmaz artık. Nasıl çok zaman geçti ya hala televizyonda ver <gülüyor> coşkuyu Dönerken yaptım değil mi bunu ya Ya ben hakikaten ben psikoloğa gideceğim ya Ne yaparken yaptım değil sen direkt kasaba gir ya <gülüyor> Aldırmam lazım ya Ben anlamıyorum bazı konuşmaların bazı yerlerini ya <gülüyor> Çok anlıyoruz biz <gülüyor> Biz de niye böyle diyor. konuşuyorsun yani niye hakikaten böyle bir şey zannedip, hani böyle bir Türk e, filmlerinde bazen gençleri 20 yıl öncesinin laflarıyla genç konuşması yazarlar ya böyle. Evet. Baban evet. haber falan gibi. Aha işte öyle oldu. Bu oluyor. duruma düştün yani. Ya evet biliyorum farkındayım ya. Günaydın efendim. Günaydın. Beyefendi daha çabuk arasaydınız belki Fire'ı şu duruma düşürmeyeceksiniz. Evet ya. ya neden daha önce çabuk aramadınız? Vallahi baktım arayan yok o zaman arayayım dedim ben. İyi yaptınız. Kimle görüşüyoruz? Gökhan. Gökhan Bey hoş Gekan. geldiniz. Neredesiniz şu anda? Arabadayım. Ot diye doğru gidiyorum da bir otobüsün arkasında tıkalıp kaldım ya. Bu sabah da bütün dinleyicilerimiz lüks arabalardan arıyor. Hayırdır ya? Lüks ne olduğunu nereden çıkarttık? Lüks ya. lüks belli Gökhan sesinden anladık biz onu. Evet. Araba dediğin şey zaten lüksdür. Yani camı açtı şimdi ses gelsin Aa. diye. Çünkü içeri çıt yok biliyor musun? Evet. Araba yani biraz iyi de. Evet. Vazicik iyi Peki Yakan alalım cevabını. Knacks, Slip Knacks okunan. Evet. Tebrik ediyoruz seni. Bir tane de soru alalım senden. Devam etsin kültür treninde yolculuğumuz. E, tamam. Şarkı meşhur grup veya şarkıcı pek bilinmiyor. Budur dağımız. O zaman tamam. 80'lerde Stop diye ünlü bir şarkı vardı. Aa doğru bak. O da ne ama şarkıydı. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Evet aldi iyi günler. Stop diye mi? Ha Faiz sen yapsan. <gülüyor> Ya. Bu kadına da ne çok özenen vardı ya 80'lerde Çünkü güzelce mi bir kadın Bizim sınıfta iki tane farklı kız söylüyordu başka Hemen yan sınıfta da bir başka kız söylüyordu Bu şarkıyı Siz sınıf dediğin ha, Gazino fuarda mı okuyordun sen <gülüyor> Soracaksın ne tip ortamlarda yetiştirdin <gülüyor> Ne tip ortamlarda yeti... Sınıflarda stop mı söyleniyordu sizde Vallahi... Zordur ya stopı da söyle Ama çok güzel söylerdi ya bu iki kız Farklı farklı i̇ki tane Bu ikisinin yanında iki tane şey vardı Şöyle ben bir şarkıyı hatırlatayım da şey olsun. Vokalisti vardı. Daha arabalarda şeyde yazmadan hemen kapatırız. Bu şarkıda <gülüyor> bize de müzikal fazlası geliyor benim aklıma. Ahan da geldi cevap. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyorsun efendim? Ben Nusret Unal. Efendim? Nusret Unal. İsmi biraz zor. <gülüyor> Nusret. Nusret. Evet. Evet. Nüshet mi Nurset mi? Nüshet. Nüshet. Nüshet. Et. Evet. Ne demek Nüshet? Temiz su. Temiz su. Sanıyorum Farscı eski bir kelime evet. Nüshet erkek ismi de oluyor kadın ismi de oluyor değil Erkek mi? ismi de ikisi de evet evet eski. Su en yani erkeği kadını var mı değil mi ya? <gülüyor> yani iyi su diyebilir miyiz Nüshet'e şaşal yani. Bilmiyorum artık bir şey diyebileceğim ona. İyi su. Sanıyanların söylemesi gerek. İçilecek su anlamında mı? Erikli gibi mi? Valla onu bilmiyorum. <gülüyor> Soyadınız ne hanımefendi? Ünlü Er. Ünlüer. Nüset evet. Ünlüer. Evet. Efendim cevabını sağlamış falan. E, Patricia Kastı yanlış hatırlamıyorum. Valla oldu mu ya. Tam anlamıyla yanlış hatırladım. Yanıldı ya. Yapma ya. ya. ya. Valla öyle misin? <gülüyor> <Sen gülüyor> Belki de ya. şöyle doğru hatırlıyorsunuz da zamanında yanlış öğrendiniz o da olabilir. O da olabilir. bir şey diyemeyeceğim. Peki çok teşekkür ederiz. Tamam, tamam. Görüşmek üzere. İyi hey gidin Üsret Hanım hey. Noldu bari ya? <gülüyor> <Hı -hı -hı. gülüyor> ya. Kanun yanlış öğrendim ya. Padişah şaka deyince. Herkes ne atmacı bilmek zorunda değil ki. Sen biliyor musun mesela şurada okuyabileceğinizi zannediyorum şuradan. Biliyor Egeçim, biliyor Açın, Açın, Açın, yani, yani, 40 yıllık gece akşam Açın, çünkü az önce gece... diye bir şarkından bahsediyoruz da ben o şey. <gülüyor> Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz beyefendi? Cem. Cem. Cem hoş geldiniz. Neredesiniz? Vallahi şu anda keçi mi? Siz de mi arabadasınız? <gülüyor> evet arabadayım. <Yuh> ya, vallahi <gülüyor> abi, bravo size ya. Ama samimi söylüyorum benim arabayla ilgisi yok yani şu sorulan sorular içinde cevabını bildiğim tek soru buluyoruz Ama arabada lüks şimdi Cem kabul et. <gülüyor> Özür dilerim. Lüks <gülüyor> mü araba? Ama ben park yerinde şey değilim yani herhangi bir ötrafi rahatsız etmiyorum. <gülüyor> canım park yerinde de olsa. Araba canım. lüks mü Cem onu rahatsız söyle. Rahatsız et zaten lüks araban varken et rahatsız edebildiğin kadar ya. Hayır <gülüyor> işte sessizliğin kaynağını da söylemiş oldum aynı zamanda şu zaman. <gülüyor> Lükslükten değil yani park halinde olduğum için. Şirketin değil mi araba? <gülüyor> evet. <gülüyor> <gülüyor> Ama kolunu cama koyarak benim gibi dolaşmayı biliyorsun Cem. Ya o da artık işimizin bir gereği ama onu söyleyeyim evet, ben. Hemen cevabı alalım senden. Sen Brown. Bravo. Ya bir şey de eklemek istiyorum hazır sen Brown demişken. Yani efendim. vokalistlerinin giydiği, kırmızı kendisinin giydiği, siyah elbise böyle boyut katmıştır bizim gençliğimize. Siyah mı şey... yani. Tam şey mi? diyeceğiz. Gerçekten diyeceğiz. ya arkalarda bir yerde duruyordu bu vokalistler. Vallahi. Ben bir... Uyumlu bir şekilde böyle ikişer adımlı böyle bir hareketleri var diğerlerden yani. kıpırdamada. Ne kadındı be vodalist... diyebilir misin? Bu... Affedersiniz? Ne kadındı be mi diyeceksin yani? Valla net e, be. <gülüyor> Bilmem <Bilmiyorum> ya <vokalistler> <gülüyor> <bana> <gülüyor> Cem valla teşekkür ederim sana <gülüyor> vokalistlerin e, elbiselerinin kırmızı renkli olduğunu ben şu anda öğrendim. <gülüyor> Öyleydi ama. Ben <gülüyor> siyah <gülüyor> beyaz televizyon teknolojisiyle büyüdüğüm için ne tip ortamlardır. Valla ben onları hiç kırmızı diye düşünmemiştim ya. Bir Voka de soru alalım senden. <gülüyor> valla madem bu tarz müziklerden gidiyoruz de Take My Brother Way'i diyeyim ben. Take My Mark Brother Tabi ya o da çok müşter şarkıydı. Başka numarası yok grubun. Görüşmek <gülüyor> üzere hoşça kal. ederim iyi günler. Take My Breath Away diyeyim ben deyince Kadriye söyleyecek ile... zannettim ya. Kadriye'nin lisede bir şeyinin şarkısı bu. Sinemaya gitmişler de o şarkı çalıyormuş. Take My brother. Hep anlatır. <gülüyor> onu da, hadi onu da dinleyelim bari. Hadi Take My Breath Away. Arabada mı gene dinliyoruz? Bunun Neşe Karaböcek'ten dinleme imkanımız var mı? Beni bana ver olarak. <gülüyor> evet yoksa Gülden Karaböcek miydi o? Hangisiydi o? Neşe. Sevgili Tam, Neşe miydi? Sevgili Neşe'ydi galiba. Ama sevgili Gülden de olabilir. <gülüyor> Yaşadığım bu ani tereddüt için teşekkür ederim efendim. Amanı. <gülüyor> ah, <slowlar> başladı. <gülüyor> Hocam sıllar ne zaman başladı? <gülüyor> günaydın <gülüyor> efendim. Aa, günaydın soru için aramıştım. Buyurun efendim kimle görüşüyoruz? Oscar ben. Oscar bey hoş geldiniz. Neredesiniz şu anda? Ee, arabadayım bir şey gidiyorum. Lüks arabamı mı? Normal <gülüyor> orta hali mi? Normal orta hali. Gel ben lüks türbe Oscar. Nasıl anlamadım? Lüksdür gene biraz. Yok o kadar değil ya. Senin mi araba yoksa Hayır. şirket? Yok benim benim. <gülüyor> mesela satsan kaçtan gider Oskar? Aa ben sizi çok zor duyuyorum ya. Kaç ya model? hemen bir araba, araba hangisi... zor duymaya bak. Satsan falan deyince zor duyuyorum. <gülüyor> araba 2005 model. vay wow, şşşş. <gülüyor> kaça Kaç, satarsın ha. şimdi mesela? Nasıl? Kaça, kaça satarsın? Kaça alacağız? Para var. Ya bunlar ikinci elleri çok iyi etmiyormuş. Ya söylesen bir fiyat. Evet, sizin için 15 olur. 15. Lüks araba gel. Aha ben biliyorum. Ne? Markasını da çıkarttım şimdi. Geçen TRT'de satılan Geçen bizim TRT'de satılan arabada. <gülüyor> Vay be. <gülüyor> Temizse iyi alırız. Bakarız. Evet sorunun cevabını alalım. Aa, Berlin. Berlin doğru. 51. 9-51 oldu saat. Bir soruyu daha kaldırırız rahat rahat. Hemen alalım sorunu. Aa, Alan Parsons Projectin bir şarkısı vardır. İspanya'daki bir kilise ile ilgili o şarkının ah. ismini soruyorum. O şarkı da çok meşhurdur, doğru. Görüşmek üzere hoşça kal o zaman. İyi günler. Good night and good luck gibi <gülüyor> O şarkı da herhalde Alan Parsons Project'in en meşhur şarkısıdır ya. Yine evet. Alan Parsons Project'i sormamız gerekmiyor muydu burada? Artist, artist. Yani şarkının ismini bilmiyormuş, onu sorun. Günaydın efendim. Aa, merhaba İlker ben. Merhabalar İlker Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Siz organizatör İlker Bey misiniz? Hayır değilim. Bu bütün vokal gruplarımızı başımıza saran adam değilsiniz yani. Yok değilim hayır. O zaman rahat rahat konuşalım siz de. Hoş geldiniz efendim. Neredesiniz o, şu anda? Tunağlı gibi. Tunağlı gibi. Arabada mısınız? Arabadayım ama lüksil. Lüksil <gülüyor> ya bırak şimdi. <gülüyor> bırak şimdi İlker. Herkes mobil, herkes hareket halinde. Buyurun efendim alalım cevabı. La Sagrada Familia olması lazım şarkındayım. Tebrik ediyoruz. Çok çabuk geldi cevap. Bir soruda alacağız sizden o yüzden. Bir hatta bekliyordum ben de tesadüf o yüzden... Cevabı da biliyor oldum. Lessons in Love diye bir şarkı vardı. Aaa ne güzel şarkıydı. Gençliğimizdeki çok sevdiğimiz şarkılardan bir tanesi onu kim söylerdi diye sormak isterim açıkçası. Belki görüşmek üzere hoşçakalın. Evet, ben anlamadım şarkının ismi. Lessons in Love. Çok güzel 80'ler şarkısı. Söylesene Aynen. sen biraz. Aynı soldu ya. Sonra ben yapınca niye sen yaptın onu? En azından bir Diye yapıyor Ben zaten yap yap Yapmıyorum Zaten Aşkos. şarkı yapmak ne demek ya Ben yapacak <gülüyor> <yok. gülüyor> Gitarla Gitar, Herkes çüşünürler la, la La La Sagrada Familia, sagrada, familia. familia. Oh. Oh. Oh. La Sagrada Familia La Sagrada Familia Adamda ne kibar ses var hocam, hocam Günaydın efendim Günaydın Altuğ ben Altuğ Bey hoş geldiniz yayınımıza Hoş bulduk Ege Bey nasılsınız Teşekkürler nereye yolculuk Şu anda Cinna'a doğru çıkıyorum Lüks arabalarla Tene mı araba ya. Efendim Lüks arabalarla mı Lüks değil şirket arabası Ol oh be <gülüyor> Altuğ Cinna nereden çıkıyorsun abicim ya Oralar hep kapalı Vallahi cinnağı rahat. şeyden girdim. E, Ayrancı'dan çıktım. Döndüm. Ha cinnağın üstünde sıralım. Yeşilyurt sokaktan mı? Efendim? Yeşilyurt sokaktan çıktın. Vallahi sokağın adını bilmiyorum. Değişti biliyorsunuz buranın sokakları. Abi kolay gelsin. <gülüyor> Tebrik ediyoruz seni. Bu ol, sabah teşekkür. iki kabram öğrendik. Lüks araba ve şirket <gülüyor> arabası. Evet. Tebrik ederiz. Tebrik ediyoruz. Sizin ol, şirketteki <gülüyor> başarılarla mı verildi araba size yoksa görev nedeniyle mi? Görev nedeniyle verildi. Nedir göreviniz? E, satış temsilcisi. Ne satıyorsunuz? Ağır iş makinesi Niye Çok onlarla dolaşmıyorsunuz daha havalı değil mi <gülüyor> Hakikaten ürünü de tanıtmış oldu. olursunuz Çok daha pahalı o. Ne kadar oluyor mesela bir ağır iş makinesinin ağırlığı var. Ağırlığı minimum 20 tondan hesap edin aşağı doğru 2 tonluk bile var Vinci mi bu neler var Dozer var, dreyler var, ekskavatör 2 tonluk bir şey ne var mesela 2 tonluk 2 tonluk ekskavatör var Ha mesela ekskavatör falan... kaça gider o evet. ekskavatör ikinci elleri var mı İkinci elde var iki sonluğun yok. Ha. Siz hiç kullandınız mı Esk ekskavatör? Abi gereği kullandık. Hadi, Hadi canım. Evet. Güzel kullanıyor musunuz? Ya bu şey amaçlı, demo amaçlı falan kullandık hani müşterilere göstermek için. Niye iş gereği? Ha, müşterilere gösterirken bak bu kol böyle, bu kol böyle diye mi anlatmak evet, için? Aynen öyle. Şöyle hareket eder, böyle hareket eder, şu şekilde gider. Ekskavatör hangisiydi ya? Marka olarak Hangi yani hangisiydi? Şimdi Vinci Ne yapıyor biliyoruz. yani? Grader'i biliyoruz. Dozeri biliyoruz. Grader ekskavatör bu kazan makine. Görmüşsünüz belki. Ha tepeden kepçe tepeden deniliyor evet. mu? Evet, en çok öyle. gürültü çıkaran şey o mu? Evet, evet. Dozerde hepsi gürültü çıkar at Hepsi. Hayır ya bir dakika yanlış şeyi anladın sen Ege. Ne ya? O kepçeli olan grader değil mi ya? Hayır hayır ekskavatör bekor dikkat. E, bize bir anlatır zaman... mısınız güzel şeyin? Dozer dediğimiz yerden sürüyerek götüren mi? Evet doğru ya. Tamam kepçe yerden tırnaklı yeri aşağıda. Yukarıdan atıyor böyle yani kol gibi düşün. Ha. Elinle yeri kazıyormuşsun ha, gibi. Şöyle düşün. şöyle yapıyor. Şöyle evet. mecesine. Onun adı dozer evet, mi? Görüyor böyle. Evet. Hayır o ekskavatör. O ekskavatör. E, Grader ne? Graderle. Yolu düzlüyor. Bu gaydar bıçağı yere koyuyor, yürü düzlüyor, tamam, sıkılıyor. Tam o graderde hiçbir esprisi yok musunuz o zaman grader'i? En, en dandik alet, onu mu satıyorsun ya? Valla öyle bir şey. Mesas, <gülüyor> Esas karı oradan ediyormuş zaten şirket. Bu düzleme makinesinin adı silindir mi? Ondan satıyor satıyorsunuz? O silindir sıkıştırma. Hmm. Peki bir tane şeyler var şu aralar cinna, delen, dev, matkap gibi şeyler. Ee, onları bilmiyorum, onlardan satmıyorum. Onlar kazık <gülüyor> çakma makinesi. <gülüyor> ha kazık çakma. Zemini ee, yani. sertleştiriyor. Sizin Sen... markanız ne? Ama söylemeyeyim ya reklam olur. Vallahi helal olsun senin gibi satış temsilcisine de reklamı yapmadan <gülüyor> <gülüyor> satacağım. Sen kaç senedir bu iştesin Altu? Yeni 8 galiba. 8 yıldır. 8 yıl mı? Evet. Vay be. Hiç kendini almayı düşündün mü? Yani, maalesef yetmiyor bana. Size bir uygun bir şey yapmıyorlar mı şirket elemanısınız diye? Maksit. Yok mümkün değil. Çünkü belirli bir kitleye hitap ediyor müteahhit grubuna. <gülüyor> yani, yani bana. onların faylası oluyor ya. <gülüyor> Evet. Peki hemen cevabı alalım sizden. Bu şarkıyı kim söylüyordu? Level 42. Level 42 adına cevap tebrik ediyoruz. Altı seni görüşmek üzere. Sağ, daha soru sormuyorum değil mi? Ya kalktık, bitirdik ya. Ben kazandım değil mi? Ha bakacağız şimdi. <gülüyor> Teşekkürler. Görüşmek <gülüyor> üzere. Adam satış temsilcisi ya. Gelecek eskabatörlerle Ondan sonra yok söyle yapıyoruz. Oğlum dümdüz edecek radyo ya. Evet. derle gelmesin de. Taliliyi açıklayacağız. Buyurun efendim. Oktay Bey. Yasemin tebrik ediyoruz. Yasemin'i hatırlayalım ne, ne demişti bize? <gülüyor> ne demişti? Ferzan söyle. Ne dediğini şarkı mı? Yes. Var. Evet, yes diye yani. Maişorola. Yani. Maişorola <gülüyor> <gülüyor> Tebrik ediyoruz. Yarın ve hatta bu hafta her gün davet edemiz olacak sevgili gençler. Hazırlıklı olun yarışmalara. Görüşmek üzere hoşçakalın. Günaydın. Günay ay ay günay ay ay ay günaydın. günaydın. günaydın. günaydın. günaydın. günaydın. günaydın.